Ağzıb Allah'ımdan Şeytan Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbı Alamim. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhi Ajamayin. Alif Lam Mim. Zalik el La Rib Fi. Bu kitap ki, onda hiçbir şüphe yoktur. Gerçekliğinde, ihtiva etmiş olduğu emirlerinde, nehilerinde, müjdesinde, tehdidinde, haberinde, gelişinde, sabit oluşunda hiçbir şüphe yoktur. Doğruluğunda hiçbir şüphe yoktur. Öyleyse hiç şüphe götürmeyen, doğruluğunda ihtiva etmiş olduğu haberlerinde hiçbir yanlışlığı olmayan, doğruluğu kesin olan, şüphe götürmeyen bu kitaba önem verin, hakkıyla ona inanın ve onun emirlerine uyun. Hudellilmuttaqin Bu kitap haramdan sakınmak durumunda olanlar, günahtan sakınmak isteyenler, yanlıştan sakınmak isteyenler, dosdoğru yolda ilerleyip Allah'ın rızasına kavuşmak isteyenler, bir kul olarak görevlerini hakkıyla yerine getirmek isteyenler Allah'ın sınırlarını aşmayanlar Allah'ın sınırlarını koruyanlar Allah'ın haramlarını helallerini koruyanlar Allah'ın çizmiş olduğu çizginin dışına çıkmak istemeyenler için bir yol göstericidir bu kitap takva sahiplerine bir rehberdir. Bir yol göstericidir. Bir öğreticidir bu kitap. "الذين يؤمنون بالغيب" O takva sahipleri ki o sakınmak isteyenler ki gayba iman edenler ederler. Gayba iman ederler. Gayb nedir? En büyük gayb Allah'tır Azze ve Celle. Biz Allah'ı gözümüzle görmediğimiz halde iman ediyoruz. Çünkü idrakimizle, aklımızla onun varlığını hissedebiliyor, anlayabiliyoruz. Peygamber bizim için kayıptır. Kitabın gelişi bizim için kayıptır. Meleklerin varlığı bizim için kayıptır. Ahiretin varlığı bizim için kayıptır. Ahirette hesaba, kitaba çekilmek bizim için kayıptır. Berzah, kabir alemi bizim için kayıptır. Gelmiş olduğumuz yer ve gidecek olduğumuz yer bizim için kayıptır. Müslümanın özelliği, iman eden kişinin özelliği kayba iman etmesidir. Bir şey gözüyle görmediği halde Önünde hazır bulunmadığı durumda ve şartta aklıyla idrak ederek ona inanmasıdır. Müslümanın en büyük özelliği, müminin en büyük özelliği. İşte imanın değeri kıymeti de burada ortaya çıkıyor. Çünkü bizler müminler olarak gayba iman ediyoruz. Görmediğimiz bir şeye iman ediyoruz. İşte Allahu Teala istemiş olsaydı bize kendini gösterirdi. Ama Allahu Teala böyle bir şey murat etmiyor. Bize alametlerini gönderiyor. Bize bizi gönderiyor. Bize akıl veriyor, fikir veriyor. Bize elçi gönderiyor. Bize kitap gönderiyor. Kainata bakın, yarattığım şeylere bakın. Ya yüzüne bakın, gökyüzüne bakın. Kendinize bakın. Allah'ın yaratmış olduğu mahlukata bakın, hayvanlara bakın, bitkilere bakın, dağlara bakın, derelere bakın, denizlere bakın ve bu şekilde Allah'ın varlığını idrak edin diyor. İşte gerçek görmek budur esasen. Fiziki manada biz yüce Rabbimizi görmüş olsak o zaman şöyle deriz. Yok ya. Bu olamaz. Bu bu kainatı yaratmış olamaz. Birçok şüpheler, dedikodular, inkarlar hemen başlar. İnsan ya bu. Hemen yapar. Ama Allahu Teala alametlerini göstererek iman etmek isteyenlere iman etmelerini sağlıyor. Alametleri de biraz önce saymış olduğumuz gibi daha ve birçok alametler var. Bu alametlere bakarak Yüce Rabbimizin varlığını, birliğini, ortaksızlığını anlıyoruz. Onun isimlerini, onun sıfatlarını anlamış oluyoruz. <gülüyor> Neymiş bu müminlerin başka özelliği? وَيُقِيمُونَ السَّلَا Takva sahipleri, namazı ikame ederler, kılarlar, kıldırırlar. ve yukimun-salah Namazı hem kılarlar hem de kıldırırlar. Namazın kılınışını da em emrederler. ve Müminlerin diğer özelliği de kendilerine rızık olarak vermiş olduğumuz rızıklardan maldan, mülkten İnfak ederler. Kayba iman eder. Namazı kılar, kıldırır. Kendilerine tahsis edilen rızıktan da infak eder. Harcar Allah yolunda. Takvaya erişenlerin, takva sahiplerinin özellikleri bunlar. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> Devam ediyor. Müminlerin sıfatlarını sayıyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Yine o müminler ki ey Muhammed sana indirilene iman ederler, inanırlar ve senden önceki peygamberlere indirilenlere de iman ederler. Hazreti İsa'ya iman ederiz, Musa'ya iman ederiz, Hazreti Nuh, Salih, daha birçok peygamberlere iman ederiz. Hepsi Allah'tan gelen peygamberlerdir. Hepsinin getirmiş olduğu Allah'tan risalettir, kitaptır, doğrudur, haktır. Hepsi iman ederiz. Dünya var olalı, dünyaya gönderilen elçilerin, peygamberlerin, dünyaya gönderilen kitapların muhtevası aynıdır. İman esasları aynıdır. Değişmemiştir. Ancak bazı konularda değişiklikler söz konusudur. Yani rızıkların bazıları helal bazıları haram iken bunlarda ufak tefek bir takım değişmeler olmuştur. Ancak yüzde 99 aynıdır. Yani bir Musa Aleyhisselam Yahudilere geldi, onun getirmiş olduğu şeriatla Kur'an şeriatı aynıdır. İsa Aleyhisselam yine o zaman Yahudiler vardı, Yahudilere geldi, ama İncili getirdi, onlara İncilin şeriatını anlattı, aynıdır. Fakat Bunları bu kavimler değiştirmiştir. Tevrat, Zebur, İncil bunların hepsi değişikliğe uğramış. Aklına gelen Tevrat yazmış. Aklına gelen İncil yazmış. Bunlar değişikliğe uğramıştır. Bugün mevcut olan hiçbir Tevrat mevcut olan hiçbir İncil mevcut olan hiçbir Zebur hak değildir. Hak değildir. İçinde hak vardır. Ama içinde batıl da çoktur. Neden? Çünkü insanlar sonradan bunu yazmışlardır. Allah'tan gelen kitap olarak değişmeyen yegane kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yegane, değişmeyen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Zebur, İncil, Tevrat değişmemiş olsaydı Değişmemiş olsaydı acaba bazı müminler Zebur'la, İncil'le, Tevrat'la amel et, etseler olur muydu? El cevap olmazdı. Neden? Çünkü sonradan gelen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Önceki kitapların hükmünü ortadan kaldırmıştır. O yüzden müminler iman eder. İsa Aleyhisselam. Şam yakınlarında beyaz minareye inecek. Deccalle savaşacak. Deccale okunu efendim sokacak. Biz bunlara iman ediyoruz. Hadisler var. İsa aleyhisselam geldiğinde tekrar Kur'an-ı Kerim ile hükmedecek Peygamberimizin getirmiş olduğu şeriat ile hükmedecektir Ya bana İncil verilmişti Ben İncil ile hükmedeceğim demeyecek Kur'an ile hükmedecek Çünkü Kur'an Allah'tan gelen son kitaptır Önceki kitapların hükmünü ortadan kaldırmıştır O'nun tatbik edilmesi, O'na iman edilmesi lazım. Gelmekte. Yine takva sahibi, müminlerin diğer bir özelliği de ahirete katıksız, şüphesiz inanırlar. Ahirete katıksız, Şüphesiz bir şekilde inanırlar. Yakinen inanırlar. Ula'ike alâ hudem min rabbihim. İşte böyle olanlar Allah'tan kendilerine gösterilen bir hidayet yolu üzerinedirler. Allah'tan kendilerine gösterilen doğru yol üzerinedirler. Hidayete ermiş olanlardır. Allah'ın göstermiş olduğu doğru yola tabi olmuş olanlardır. وَاُولَٰئِكَ هُنُ muflihun. İşte onlar kurtuluşa erecek olan yegane gruptur. Onlar felaha eren, kurtuluşa eren yegane grupturlar. Bunlar işte bakın müminlerin özelliklerini saydı. Burada İnnâ al-ladin kafaru, sawaân ʿalayhim, a anzarthum, amlamtun dirhum, la yumûnun. Kafir olanlara gelince, Allahü Teâlâ şimdi onların sıfatlarını sayıyor. Onları uyarsan da, uyarmasan da, aynıdır, değişmez, iman etmezler. İnadına küfür edenler böyledir. Ne kadar doğruları söylesen de, söylemesen de, adam inanmak istemediği zaman, inat eder inanmaz. Asla doğru yola gelmez. İman etmez. Hatemallahu ala kulubihim. Neden iman etmez? Neden doğruya gelmez? Diye soru sorduğumuzda, cevabı diğer ayette. Yedinci ayette. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. O yüzden anlamazlar. Peki neden mühürledi? Çünkü Allahu Teala fırsat verdi. Ey kulum anla, iman et, doğru yola gel, düşün, taşın, aklet. Yok. Bir sene, iki sene, üç sene, on sene, yirmi sene, elli sene, 60 sene devamlı uyarı, devamlı uyarı onda cevap olarak Devamlı inkar, devamlı inkar devamlı inkar en sonunda oluyor ki ceza mühürlüyor kalbini tamam diyor ben 60 sene sene uyardım 60 sene 70 sene 100 sene icabında seni uyardım hala iman etmek istemiyorsun öyleyse kalbini diyor. kalp mühürlenme cezası da var dünyada ölmeden kalp mühürleniyor kulak sağır oluyor göz kör oluyor kalp an aymaz oluyor, anlamaz oluyor. Ve ala sem'ihim kulaklarına da Allah mühür vurmuştur. O yüzden doğruyu görmezler, hidayet ermezler. Kalplerine mühür vurulmuş, kulaklarına mühür vurulmuştur. gözlerine mühür vurulmuştur. Rişave ve ala absari rişabe onların gözlerinde bir perde vardır diyor. Perde hakkı görmezler. Temsil ediyor Allah Teala. Misal gösteriyor. Wallahu adabun azim. Onlara da, onları içinde çok azim, büyük bir azap vardır. O binen nesmen yakulu, amen nabillah. İnsanlardan bir bölümü de çıkar der ki, yok yok biz Allah'a iman ettik. O biliyorum il aakhir. Ahiret günü de iman ettik. Ve Ya öyle dediklerine bakmayın. Onlar iman etmiş değiller. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Dilleriyle söylüyorlar. Yuhadi'un <gülüyor> Allah. Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Vellezina <gülüyor> amanu. İman edenleri sahte sözlerle kandırmaya çalışıyorlar. Ve ma yahda'un illa enfusuhum. Halbuki onlar ancak kendilerini kandırıyorlar gafiller ancak kendilerini, kendilerini kandırıyorlar. Ve ma yeshurûn. Ama bunun şuurunda değiller. Bunu hissetmiyorlar. O oh. iman ettik diyorlar. İçlerindeki küfrü onlar hissediyor ama zannediyorlar ki içlerinde var olan küfrü Allah görmüyor. Müminler görmüyor. Saklıyor. Allah'u göremez. Oraya mutlani olamaz. Ben müminlerdenim diyor. Dolayısıyla Allah içimde var olan nifaktan, küfürden, inkardan beni sorum tutmaz. Çünkü onu Allah görmüyor diyor adeta. Saklıyor. O yüzden söylüyor. Yuhadi'un Allah. Allah'ı kandırmaya çalışıyor. İman ettik demekle Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Halbuki iman etmiş değil. Fark etmiyor da bu durumunu gafil. Öyle diyor. Fi kulûbihim marad. Onların kalplerinde bir hastalık var. Fi قُلُوبِهِمْ marad, فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مرض. Kalplerinde bir hastalık vardı, Bu yüzden böyle oldular. Allah da onların hastalığını arttırdıkça artırdı. Madem ki daralit istiyorsunuz. Madem ki inkar etmek istiyorsunuz. Madem ki nifak istiyorsunuz. Küfür istiyorsunuz. Hadi oradan. Alın size. Daha çok. Allah onların kalplerindeki şüphe hastalığını, marazatı artırıyor. Bir ceza olarak. Allah istediğini yapar. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için çok elem verici, can yakıcı bir azap vardır. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Yalanlamış olmalarından dolayı, yalanladıklarından dolayı onlar için çok büyük bir elem verici azap vardır. وَاِذَا ida لَهُمْ لَا تُبْسِلُوا fil الْاَرْضِ Onlara yeryüzünde fitne çıkarmayın, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, yeryüzünde terör oluşturmayın dendiğinde, derler ki, "İnne ma, nehr-nuslihul? Yok yok, biz ıslah ediyoruz. Biz ıslah etmek için geldik." diyorlar. Ela dikkat edin, "İnnehum humul müfsidun." ifsat edici varsa işte onlardır. Ve, "Lakin lerişurun." La ama bunun farkında değiller. Bunun farkında değiller. Gözlerinde perde var, kalplerinde mühür var. Kulaklarında mühür var. Aymazlar, anlamazlar. وَاِذَا وَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ Yahu şu insanlar nasıl iman ediyorsa siz de iman edin, yola gelin. Dendiğinde onlara derler ki قَالُوا Derler ki اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَا السُّفَهَا Şu sefih, akılsız, okumamış, avam tabakası, çoban onlar gibi mi olacağız? Onların iman mi inanacağız ya? Biz aydın insanlarız, akıllı insanlarız, zengin insanlarız. Onlar gibi olamayız derler. İşte böyle. Ela dikkat edin. İnnehum humusufaha. Sefih, akılsız, gafil onlardır esas itibariyle. Velakin la ya'lemun. Onlar bunu da bilmezler. Sefih olduklarını dahi bilmezler. وَإِذَا لَقُلَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّ İman edenlerle karşı karşılaştıklarında derler ki biz iman ettik sizler gibiyiz. Biz de iman ettik müslümanız yahu. Biz de sizler gibiyiz. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ derler ki biz sizlerleyiz ya, onlarla değiliz. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ Onların yanında bizi gördünüz ama biz onlarla alay etmek için onlara konuşuyorduk. Onların onları biz alay ediyoruz aslında. Allahu bihim. Allah esas itibarıyla onlarla alay ediyorlar. Onlar Allah'la iman edenlerle alay edemezler. Ve muddhum fi tuğyanihim. Onların tuğyanlarında isyanlarında Allah onlara fırsat verir, müddet verir, güç verir. Madem öyle istiyorsunuz, istesen istiyorsunuz alın size isyan. Ya'mehun Onlar bu isyanlarında fasit bir daire içerisinde didişip dururlar. Didişip dururlar. Öyle. Ulaikellezineşterud dalale. İşte onlar dalaleti satın alanlardır. Sapıklığı satın alanlardır. Bilhude Hidayeti verip de dalaleti tercih edenlerdir. Hidayeti veriyor, dalaleti istiyor. Fema rabihat tecaratuhum Onların yapmış olduğu bu alışveriş asla kazançlı bir alışveriş olmamıştır. Asla. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar hidayete ermek istemiyorlardı zaten. Bu yüzden bu hale geldiler. Bu yüzden hidayeti verdiler, dalaleti aldılar. Ticaretlerinde, bu alışverişlerinde hüsrana uğradılar. Devam ediyor, vaktimiz yok. O yüzden devam edemeyeceğim. Onların misalini anlatıyor. O kafirlerin, o münafıkların misallerini, mesela hükme telillediğiniz, ara? Onların misali işte bir ateş yakan grup gibidir ki. فَلَمَّا Ateş yakan bir grup gibidirler ki. Bu ateş ne zaman ki onların etrafını aydınlatır? Zeheb Allah'u bu nûrihim. Allah o anda onların nurunu söndürür, ateşini söndürür. Ve terâkuhum fî zulmâ. Ve onları karanlıkların içerisinde bırakır. Lâ <gülüyor> yübsirûm. Onlar asla etraflarını göremezler. Misal devam ediyor, bu şekilde devam ediyor. Vaktimiz olmadığı için devam edemeyeceğiz. Ama bunları inşallah her zaman söylemiş olduğumuz gibi değerli kardeşlerim okuyalım bunları Kur'an-ı Kerim işte anlattığım size benim anlattığımı siz de kendiniz evde yapabilirsiniz yani bunları okuyabilirsiniz malinden tefsirinden harika şeyler çok acayip şeyler Kur'an-ı Kerim işte bu Kur'an-ı Kerim hani sadece öyle iki kapak bir sürü sayfa değil içinde ne var manalar var Allah'ın kelamı var Allah'ın anlatısı var Allah'ın hidayeti var. Allah'ın rehberliği var. Bunlara bakacağız. Sürekli olarak Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayalım. Kur'an-ı Kerim'i asla yani baş ucumuzdan, ucumuzdan ayırmayalım. Okuyalım. Her evimizde her evimizde bir tane mahalli Kur'an-ı Kerim muhakkak olsun. Mümkünse tefsir olsun. Okuyalım değerli kardeşlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim için bir hidayet rehberidir, bir kurt kurtuluş rehberidir. Bize hak ile batılı nasıl ayırabiliriz? Haktan yana nasıl olabiliriz? Batıldan nasıl sakınabiliriz? Münafıklardan nasıl uzak durabiliriz? Müminler kimlerdir? Müminlerin sıfatları nelerdir? Münafıklar kimlerdir? Münafıkların sıfatları nelerdir? Bunları Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala öğretiyor. Çünkü Allahu Teala kalplerde olanı biliyor. Allahu Teala bizi biliyor, bizi yarattı. Bize şah damarımızdan daha yakın. Daha içimize ne varsa ne yoksa ne düşünüyorsak biliyor. O yüzden Allahu Teala münafıkların sıfatlarını böyle bizzat harfiyen anlatıyor burada. Müminlerin sıfatlarını da bizzat harfiyen anlatıyor burada. En doğru haber burada. Şimdi dersiniz ki hoca bir şey anlattı. Hayır. Burada hoca bir şey anlatmadı. Kim anlattı? Kur'an anlattı. Hoca burada bir şey anlattı mı? Anlatmadı. Hoca kendisine bir şey kattı mı? Katmadı. Kim konuştu? Kur'an-ı Kerim konuştu. Eğer suçlu aranacak olursa bazı münafık insanlar suçlu arar. Ya, suçlu, haşa. Kur'an-ı Kerim suçlu olur mu? Ya Allah suçlu olur mu? Kur'an-ı Kerim. Ha, bütün. Ha, olur ki hoca efendi yanlış manada verebilirim. O zaman da diyeceğiz. Hoca efendi bak ha, orada yanlış manada verdin. Orada öyle değil işte. Bak o zaman da düzelteceğiz. Hatası varsa düzelteceğiz. Allah cümlemizi Kur'an-ı Kerim'e iman eden ve ona tabi olanlardan eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi Fatiha.